istediği başka bir şey. Özce belirlenmiş olmak, bizdeki adı, yani Türk toplumunda adı, felsefi olarak gömlersak, bunun adı saygıdır. Yani saygı dediğimiz şey aslında, varbuşluluk olarak konuşursak, saçmadır. Saygı dediğimiz şey aslında bir tür kendimize askıya almaktır. İçi boş bir türlerdir. Yani toplumdaki farklılıkları bir arada tutmak için e, toplumun gidişatını sağlayabilmek için ve iktidar sağlayabilmek için. Bu iktidar annenin de iktidarı oluyor, babanın iktidarı oluyor, bir iktidar oluyor. Buna saygı denir. Şimdi e, bu dile getirir, yani bu saygıya karşı çıkış, insanın özünün olmadığını düşünmek veya insanın özünün olduğunu düşündüğümüzde ortaya gelen durum farklı bir duruma yol açıyor. Jean Koyser şöyle bir belirleme yapıyor. Bu Özünü sevenler işte az önce dediğimiz üniversiteye gidiyor, iş hayatında işini başkası seçiyor, bir iş yerine tabi oluyor, o kurum ne derse onlar yapılıyor, belli mesai saatinde giriyor çıkıyor. Bu insan hayvanı, Jean Paul Sartre'a göre belirlenmiş özüyle aslında alet yapan bir hayvan. Yani insan olarak yaptığı şey alet yapan bir insan düşüncesi. Neden? Çünkü bu durum yani insanın varoluşunu terk etmesi ve özüne yönelmesi ve özcü bir biçimde davranması insanı alet yapan teknik bir özneye doğru dönüştürmüş. Bu durumda insan biçim veriyor, bırakıyor. Tanımlıyor, bırakıyor. Biçim ve, ve işle. Bununla ilgili önemli tespitleri vardır. Bu biçim verme ve işle tanımlama giderek bu alet yapan insan hayvanının sosyal hayatına da yansıyor. Bu sefer her şeyde ...içle verme ve tanımlama, biçim verme. Mesela bizde de hani genetik şeyimizde çoktur birçok biçimciyizdir. Biçim veririz hemen. Yani bir şekilde şöyle olacak, böyle olacak. Hani buna şimdi yeni, yaklaşımda tarz diyorlar. Ama bu tarzı dayatma söz konusu. Dolayısıyla alet yapan ya da aletle her şeyi araksan gören insanla... ...öze yönelen insan arasında bir fark etmemek için... ...şunu demek istiyor. Eğer varoluşunuzu düşünmüyorsanız, varoluşunuzun içine doldurmak gibi bir dairetiniz yoksa, tanımları olduğu gibi alıyorsanız, kısıtlamaları bu şekilde e, alıyorsanız, üzerinize siniyorsa ve öyle davranıyorsanız, aslında siz tam bir teknik insansınız. Ve bu teknik insan bu durumda sadece için veriyor, işler tanım tanımlıyor ve bunu hep bir başkası üzerine, hep bir başka şey üzerine, kendi üzerine yapmıyor. Onun içinde. Yine varoluşçuluğa göre insanın ilgisi hep başkalarıyla ilgili. Demek ki teknik, hani alet yapma, insanın bu özde davranıyor olması, varoluşunu düşünmekten vazgeçişi, varoluşun içine doldurmayışı onu araçsal bir özne yapıyor. Hatta özne de demeyecek, <gülüyor> insan ayrımı yapacak. Yani Araçsallık giderek bizim toplumsal hayatımızı ailemize de yansıyor. Düşünürseniz hep bir başkasıyla ilgileniriz. Hep bir başkasına ne olması gerektiğini söyleriz. Başkalarının bazı durumlarını kendi durumlarımızdan daha iyi biliriz. Bu yönelim yani bu yönelim yönelme biçimi yanlış bir şeydir, biçim vericidir ve tanımlayıcıdır. Bu tabi daha sonra Jean -Paul Sartre siyasi anlamda inceleyenler için iktidar biçimlerine de çok yönelik bir şeydir. Erkek yani erkekliği tanımlar. Belli bir işlevi tanımlar veya bir biçimi tanımlar ona göre davranır. Özü alır orada ve o özde devam eder. Onun için Jean Cossard'ın romanlarında da iki tip karakter aslında temelde söylenebilir. Kimi karakterler? Çok bildiğimiz, sıradan bize yakın gelen karakterler. Bunlar belirli tanımlamaları yerine getirenler, doktorlar, işte memurlar falan gibi tipler. Bir de diğer tip de sorularıyla ya da şaşkınlıklarıyla bizi düşündüren tipler. Şimdi insan sorumluluklarını nasıl taşıyacak? Demek ki şöyle bir toparlarsak, buradan sıkıldım, şuraya. <gülüyor> i̇nsan nasıl tanımlayacak kendini? Şöyle tanımlayacak, yani kendime e, sırtımı dayadığım İran için e, mesela anne baba yok ortada. Tanrıyı da öldürdün içe. Allah razı olsun. Hani Nietzsche var. Nietzsche'den sonra var Bu yol açıldı. Nietzsche ile tabii başlattık. <gülüyor> Kesinlikle o bağlantıyı yapalım kafamızda. Tanrı da öldü. Anne baba da gitti. Değer verdiğin her şey gitti arkanda. Yapayalnız kaldı. Şimdi bu yapayalnız kalıç seni ne hale getirecek? Özleri de bıraktık. Ne kimlik var, ne bir şey isim var falan. Yapayalnız ve bomboş kaldı. Bu boşluk, onun deyimiyle, içlik, nasıl bir şey şimdi, bunu nasıl deneyimleyeceğim, bu deneyimlediğim şeyin içerisinden nasıl çıkacağım, öldüreyim mi kendimi yani, bir şey yok, Tanrı da ölmüş, anne baba da yok, yalnızlık, hayatta yapayalnızsınız, kimseniz yok mesela, bazen canınız sıkılıyor, birileri olsa da işte dostum olsaydı da görüşürdüm, şöyle yaparım, işte çocuğum da yok, bak kimsem yok, Şurada ölüp gitsem kimse benim bir hafta sonra bulurlar leşini. Ne olacak bu? bir durum aslında. Yani bunun bir trajediye dönüşüp oturup haline ağlayacağına can korsak bir harekete geç. Bak bu senin için diyor önemli bir erdem. Yani bunu yapamayan insanlar var. Kalabalıklar içinde yalnızlar. Öyle olacağını. sen bu yalnızlığını, bu özünü tanımlamasını bir kenara bırakmışsın, varoluşunu, bu yalnız olan varoluşunu bir sorumluluk olarak affedip kendi içine doldurur. Dolayısıyla öyle size intihar falan yolu göstermiyor. Onun yerine harekete geçmek ve durumun farkına varmak var ve bu işte sırtını dayacağı her şeyini kaybetmiş, Yapa yalnızım diyen insan bir tür böyle İsa gibi de böyle bir alantıları da var Jean-Paul Hani o Hristiyanlığın geçirdiği şey de var. Tabi onlara da eleştiriyor. Çünkü ateizme yönelmesi varoluşçuluğun önemli bir şey. Ontolojik olarak anlamlıdır. Tanrı'yı öldürmeden bunları düşünemezsiniz. Dinsel bakış açısıyla bunları düşünemezsiniz. Hani bunları bir süre askıya almak lazım. E orada da bir mesela doğan çocuk günahkar doğuyor. E doğan çocuk günahkar doğuyorsa al sana bir öz. Dolayısıyla tanımlanmış, ben günahkarım, İsa benim için acı çekti. Aynı bu durumda İsa'nın çarmıha gelmiş halde hepimiz böyle boynu bükük. Bütün şeyler, insanlar bu anlamda İsa'nın çektiği acıyı düşünecekler. Bizim için acı çekti, bizim için yani günahkarım sürekli bana tanımlanmış bir öz var, bunu da atıyorum. Bunları attığım zaman yerine yalnızlık, yerine boşluk, yerine tembellik, az önce konuşuyorduk çayımızı içerken, atalet... Yerine bir atalet, bir vazgeçişi olan <gülüyor> ee, Öyle bir şeyi kabul etmiyor. Yani o bir sorumluluktan kaçıştı. Aksine bu sana bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki sen varoluşunda bunun içerisini dolduracaksın. Ama genelde insanlar nasıldır? Genelde bizler sorumluluklarımızı hep dışa atfederiz. Can olsa bunu eleştiriyor. Tiyatro oyunlarında var. Ee, mesela... <gülüyor> Yok oldu indi. Kapalı oturum. Gizli oturum yani. gizli Kapalı demek daha gizli oturumda nasıl kapalı demek daha doğru bence. O <gülüyor> kapalı oturum. Verona biliyorsun. Fitbull. Hıh. Yani, yani dik o... başka şeydir. Kapallık başka şeydir. Kapalıdır ama gizli olmayabilir. Gizli Evet, çabalıdır. yani orada arafta nitelikleri, şey. oradaki tekim karakterleğin birbirleriyle olan mücadeleleri arasında hani kimin daha kötü olduğuna karar vermeyi yargılar falan. Her biri orada e, i̇zleyenler veya hatırlarlar ya da izlemeyenler için şöyle diyelim. E, Cennet cehennem arasında nereye alınacaklarını bekleyen karakterlerin bir işte kapalı oturum kendi aralarında bir bekleme odası gibi bir arafta bir yerde e, hayatlarını gözden geçirmiştir Öyle konuşurlarken her biri bu günahlarını ya da kötülüklerini düşürürken hep bir başkasını suçlarlar. Ve öyle oldum ben kendim mi istedim? Hani ben anamdan böyle doğmadım? diyen şey gibi, Türk filmleri gibi, başka bir şekilde birine atfeder. Hep bir sorumluluk atfı vardır. Varoluşçulukta bu yok. Yani varoluşçu, bu anlamda Jean-Paul Sartre'nin entelektüel varoluşçu öznesi, bir özne olarak sürekli etrafından şikayet eden, kendindeki olmayışlar, kendindeki eksiklikleri etrafa atfeden bir birey değil. Yani mırmırıcı değil öyle. Vardır öyle tipler sürekli. Ben onu olamadım çünkü böyle oldu. Şunu olamadım böyle oldu. Onlar özcüler aslında. Yani gayeleri kendilerinden değil, başka sarı tarafından verilmiş. Onları olamayınca mutsuz olmuş. Yani size bir hedef olmuyor. O hedefe varamayınca mutsuz oluyor. Ne saçma şey. Hedefi ben koymadığına göre ben suçlusu değilim. Ama ben onun yerine daha iyi bir hedef koymakta yükümlüyüm, sorumluyum. Evet. Şimdi insan her durumda can ama her durumda kendi kaderini seçebilir. Yani kader diye bir şey bu anlamda özcü olacaktır. Ondan bir uzaklaşıyoruz. Kader, kader yok karp psikolojisi. Sınırlılıklar, olanaklar vesaire var. Evet. Ama hani bir kader, ne yapayım benim kaderim böyle boynu boynumuzcuk yapacağız artık falan böyle bir şey yok. Bu bir seçimdir. Onun için cevap polisartı çokça da eleştirilen bir şey. Sağınıza, solunuza bakarsınız, işte insanlar kaderlerinden şikayet ederler, birbirlerini suçlarlar falan. Ee, bu anlamda kendi kaderini insanların seçtiğini düşünerek biraz acımasızla davranıyor. Yani bakıyorsunuz o zaman, sokakta giderken bir dilenci var karşınızda. Can Polsar nasıl davranacak? Hani bu biraz da onun da seçimi. Çünkü varoluşçuluğun bireyselliği destekleyen... Ya da onda belli sorumluluğa yol açan bir yönü var. Ondan bahsetmemiz lazım. Burada bireyler kendi tercihleriyle, kendi kaderlerini bir anlamda belirliyorlar. Ve bundan sorumlular. Bir yani katı, sanki değil mi? o bir katılık geliyor. Orada can boysar açısından ya da varmış açısından. O da özünü öyle doldurmuş. Yani özünü doldurmakta o yolu seçmiş. O yolu seçmesine yol açacak şeylerden sorumlu. Onun için e, acımız ya da onlara duyduğumuz bir şey, şefkat duygusu da aynı saygıda olduğu gibi bu anlamda iyi bir şey değil. Onun için dilenciye duyulan e, acıma duygusu dilenciyi bir yere getirmiyor, taşımıyor. Onu ilerletmeyecektir. Yani o anlamda onu bu durumundan kurtarmayacaktır. Beni herhangi bir durumdan kurtaracak mıdır? Hayır. Ya bu acıma duygusunu mesela çok kendimde bir hedef gibi koyarsam eskilerin bir deyimi vardır çok acıma acınacak hale düşersin gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu sefer kendini acıyarak var ediyorsun, sağ sen kimsin ki, hani tanrı mısın ki onu acıyorsun, sen önce kendi acıyacaksın diye can pozardığı burada bir beklentisi olacak. E şimdi buraya kadar şiştik yani değil mi? <gülüyor> çok da kolay değil. Yani bu durumda ne güzel çıkacaktık, iki alışveriş yapacaktık, varoluşumuzu dolduracaktık. Bu ne şimdi böyle, toplum yaramaz, sorumluluklar bir garip, yani ne yapacağız böyle? Saygı yani. yok, şefkat yok, sen ancak kendi istediğinde öyle bilirsin. <gülüyor> Tanrı da yok ya, hani senin yanına, beni yanına alıyor, <gülüyor> yok ki o da, hani öyle bir şey de yok, onun için hepsi sana ait. Ölümün de senin mesela yaptıklarının sonucu olacak. Ben işte ha, içiyorum sigarayı, bakalım ne olacak? Yani, bu sorunu almış oluyorsun aslında. Ha burdanca Boz şeylerine de varıyoruz tabii sonraları bunları e, Avrupa'da <gülüyor> sağlık sisteminde, sosyalizme sisteminde görür olduk. Sigara içen bir bireyin işte belli tedavilerini şeyler karşılamıyor. Çünkü diyor ki bu senin sorunudur, varoluşunu sen dolduruyorsun. <gülüyor> Bakın bunun gibi yani bu sistemin, buradaki kurumsallaşan sistemin ya da toplumsal dayanışmalı ayrımların, işte ne bileyim kaza yapmanın daha çok kaskoparası vermesi <gülüyor> gibi ayrımların temelinde aslında varoluşçu bir felsefe var. E, bu bağlantıları daha detaylandırırız. Ama sonuç olarak Jean Posart diyor ki kimse korkak, kimse kahraman doğmaz. Korkak kendini korkak. <gülüyor> Kahraman kendini kahraman yapmıştır. O zaman korkularımız ve cesaretlerimiz tamamen bizlerin esiridir. E burada da e, şeye karşı tabii bir çıkış olacak. Şimdi korkuları var insanların. E cesaretlendiği ama kırılan işte duyguları var. Bunlar ne olacaklar? Hepsi yine sende. Yani bütün yükü senin omzuna yüklüyor. Korkaklığın da senin yüzünden. Cesaretin de senin yüzünden. Ama küçükken hani köpek beni ısırdı, ne olacak şimdi köpeği görüyorum, korkuyorum, varoluşçu olsa nasıl diyecek buna? Hani bir, evet köpek ısırdı seni, bu durumda sen kendine bir öz oluşturdu, her köpek ısırır. Bak yine kendini kısıtlamışsın. Bir daha ısırıldığında düşünürsün, hani varoluş öyle. Hocam, o zaman korku ortadan kalktı Bu tabii dönemin yedenselce anlayışlarından, işte 20. yüzyılın, Kostürist temelli söylemlerine falan pek de uymayacak. Biraz romantik gelecek. <gülüyor> öyle şiirsel gelecek falan başka bir duruma geliyor. Bir başka şey, bu durumda yitirdiğimiz e, varoluşçulukla birlikte gelişen eleştiride hümanizm düşüncesidir. Yani giderek anti-hümanist oluyoruz sanki. Bu da Jean-Paul çok eleştirildiği konulardan biridir. Onda şöyle anlamabiliriz: Varoluşçuluk bir anti-humaniter eylemdir. Yani insanlığı ortadan mı kaldırıyor? Şimdi geçen haftayı düşünün. Bu varoluşculukun ortaya çıktığı yıllar, düşünüldüğü yıllardı. Zaten dünya mahvolmuş. Hani her yerden kötülük fışkırıyor. E, hümanizm nerede? Jean-Paul Sartre bunu soracak. Diyor ki aslında bizler Antik Yunan, Rönesans, 18. yüzyıl hümanizm derken bir öz belirlemiş oldu. Ve bu öz bizi kötülüğe doğru da emirdi. Neden? Çünkü biz insanlığa verilen önem diye konuştuk. Halbuki insana verilen önem demeliydik. Onun için var oluşluyor bir hümanizmdir. O zaman bir bakın kanka az kanka önce dilenciye acıyan veya acımamakla acımamak arasında makacıma makacına gidip gelen insan aslında bunu yaparak bir hümanist düşünce yapıyor. Diğerlerinin de dilencilik gibi bir duruma düşmemesinin önünü açıyor. Nasıl varmışlık, neden bir hümanizm? Geleneksel hümanizm, yani 20. yüzyılda işlenemeye başlayan Jean-Paul Sartre 1'e geleneksel hümanizm antroposentrik yani insanı her şeyin temelini alan her şeyi insana göre açıklayan insan Doğayı kuran insan, dünyayı kuran insan, canlılar ayrımını yapan insan, insanın ne olmasını gerektiğini söyleyen yine insan. E bakın büyük bir öz. Yani Tanrı'yı öldürdük, aileyi öldürdük, ne bileyim kendimizle ilgili korkularımızı öldürdük. Öldüremediğimiz bir şey var içimizdeki o insanlık duygusu. Şimdi bundan nasıl kurtulacağız? Yani bunu da bir şekilde manipüle etmemiz lazım bu durumda. <gülüyor> Şimdi öyle ki insanlık Tanrı'yı öldürdük, aksine Tanrı'dan daha büyük, yani hümanizm bir tehlike Can göre. Çünkü Tanrı'ya karşı evrenin merkezinde o var, e, insan sınırsız potansiyel sahibi bu anlayışa göre, her şeyi yapabilir, olanaklar varlığı, her şey insanla ilişkide ve amaç insanın yine varlığını temellendirmek, dönüyor, dolaşıyor, İnsan antik Yunan'dan beri çeşitli şekillerde kendisini yüceltiyor. Buna karşı varoluşçu hümanizm, insan öznesine esas üzere bir harekette bulunur Ve bunu da anlatabilmek için aslında bu kadar çok edebiyata, müziğe, tiyatroya ve sanata dalıyorlar. Çünkü insanlara bunu anlatabilmenin yolu teori değildir. Yani siz John Poysart'ın bir teorik felsefe eserini okuduğunuzda ne saçmalıyor bu dersiniz. Birazdan göreceğiz. Kendi için olan, kendinde olan, işte o ayrımları falan, metafizik şeyler söylüyor, ne oluyor? Ama herhangi bir işte tiyatro oyununu gördüğümüzde ya da varoluşluktan etkilenmiş bir edebiyat eserini ettiğinizde bunu bir şekilde doyumsuyorsunuz Bu içinizden duyamıyor. Onun için Janko Sark'ta veya varoluşlukta insan öznesi esas, insan varlığını insan doğasına indirgemeye karşı, yani öyle bir insan olacağım ki ben önceki insanlara benzemeyeceğim. Her birimiz bu amaçla yaşıyorsak işte o zaman hümanizm geliyor. Yani var olan özce tanımlanmış şey reddediş ve bu reddedişten sonra kendini kurmak üzere atılan adım. Ve bu durumda tabii ki kitlesel bir özgürlük de yok. Değil mi? Tekil bir bireysel özgürlük. Onun için campo paul Sartre'de halkların özgürlüğü falan olmaz. Yani özgürlüğü, halk, hapçı bir şekilde olmaz. Daha aksine kişiden başlayan, reformun kişinin kendi varoluşundan başladığı bireysel özgürlüklerin birleştiği bir siyasal ortama doğru işi çekmeye çalışıyor. Şimdi bu tekil bireyin özgürlüğü meselesine konuşunca, tabii bir kere Hristiyan Katolik Kilisesi ayaklanıyor. Sen diyorlar Tanrı'yı öldürdün. Zaten Tanrı'yı ortadan kaldırdın, Tanrı'yı ortadan kaldırdığın için de gerçekliği terk etmiş olduğu bir boşluk yarattın. Şimdi bu durumda sen bizim, hani kilisede söylediğimiz her şeyi boşa çıkamıyorsun. Bu nasıl bir kötü durumdur? Ee, komünizmden gelen eleştiri var. Umutsuzluk, durgunluk, miskinlik sen açılıyorsun insanlara ve yalnızca kişiyi ele alıyorsun. Hakkı öyle demiyor ee, satırlarında. Eylemi bu kadar hani kitlesel eylemi terk ediş niye? Marksizmden gelen bir şey var insanı ya da o humanizm geleneğinden gelen şeyi hep kötü ele alıyorsun. Yani bu kadar da kötü mü canım? Bu kadar da olumsuz mu? Ee, bu ortak eleştiri halinde yani bu üç kanadında ortak eleştirisi gibi olmuştur. Şu da e, ifade edilmiştir senin anlayışına göre insanlar işte herkes kendi istediğini yapar. E kimse kimseyi bu durumda yargılayamaz. Ben seni işte babalıktan reddediyorum. Aa ne kadar ayıp çocuğum diyebilir. Başka ne diyecek? Yargı ne diyecek? Yani ben özleri reddediyorum, var uçlu oldum. Reddediyorum seni, her türlü özü reddediyorum. Gidiyorum işte vatandaşlıktan çıkıyorum. Ben hiçbir yerin vatandaşı olmak istemiyorum diyor mesela. Kim yargılayabilecek, nasıl yargılayacak? Hani bu tür durumlar böyle bir hukuki karmaşaya yol açıyor. Kişiler arası ilişki yani özneler arasılık problemine geliyor oradan. Özneler arasılığı zedelemiş oluyor. Özneler birlikte nasıl var olacaklar? Yani şöyle bir eleştiri o zaman toparlarsak var. Varoluşçuluk bireyi çok özgür kılarken özneler arasılık ve bu özneler arasılık diyaloğunda yola sanki bir taş koymuş oluyor her birimizin burada varoluşçu olması veya bunu böyle gönülden yapıyor olmanız, biz burada sakin bir şey dinleyemeyiz bu olmalıdır. Ve kaos, <gülüyor> anarşiye, <gülüyor> He, şimdi bu güzel bir şey oldu. Neden anarşiye dönüşüyor veya yani ne anarşiden nasıl Buradaki şey, karmaşa ya da kaos dediğimiz ya da işte anarşizmin de bir kümle şey, burada jean Sartre, bireylerin bir aradalığına herhangi bir şey söylemiyor. Bir aradalığımızı sağlayan değerlerin mutlaklaştırılması. Yani bir değer bağlamında, herhangi bir kutsallık atfedilmiş şey bağlamında bir aradalığa karşı çıkacaktır. Onun için insanların bu yüce değerler ortaya koyu olması fikrine karşıdır. Yüce bir değer yok. Yüceliğini kaldırıyorum. Değer olmasını sorguluyorum. Bir arada tutuculuğunu sorguluyorum. Sonra onun varoluşuna dayalı olarak onun tanımını oluşturmak üzere bu benzer şekilde niçeci nihilizminde bir şeydir. Ahlakı kuruş meselesidir. Yani, Tanrı öldü dedin içe ahlak ortadan kalktı. E ne oldu çıktı. Hayır öyle demiyor. Onu yeniden kurabilmek için daha olgun, daha yetkin ve bu anlamda daha güç istencine yönelik bir şey yapabilmek için bir anda yıkıyorum bunları. Yıkmadan kuramam diyor. Burada da benzer şekilde insanların yüce değerleri ortaya koyuyor olmasına karşı e, onun yerine insan bir aşma hareketi yapacak. Hep bir aşma olacak. Jean-Paul Sartre'nin söylemek istediği bu. Demek ki şimdiye kadar ne konuştuk? Bir yalnızlığımızı konuştuk. E, bir aradalığımızın özen arasılığın bir şekilde etkilendiğini konuştuk. Özün terk edilmesini konuştuk, kendimizi yeniden kurmamızı konuştuk ve humanizme karşı, varoluşçu humanizmin söylemek istediği şeyleri konuştuk. Şimdi varoluşçuluk Tanrı öldü fikrine neden dayanır? Biraz bunun üzerine konuşalım. Çünkü Tanrı varoluşçulukta ve varoluşçu yöntemi yapabilmeniz için öldürülmesi gereken bir güce değer. Bunu eğer ortadan kaldıramazsanız, İşlemiyor sıskar. Bunu ortadan kaldırmam gerekiyor. Bunu ortadan kaldırmak birçok şeyi de çözüyor. Can Fırsaat'a göre nasıl çözüyor? Bir kere o ve ona dayalı özleri bir kenara attık. Onun dışında o ve onun söyleminden gelen özleri de kenara attık. Kültürel şeyleri de kenara attık. Onun için ateizmle varoluşluk arasında bir bağ var. Ha bu şu mu o zaman her varoluşçu ateisttir gibi bir genel deyimi mi etmeliyiz? Bu demek değil. Ama en azından fikren ve eylemlerimin içerisinde Tanrı'yı öldürmem lazım. Zaten, hani olsa nasıl derdi, nasıl halkı yürütürdü, Tanrı istiyor diye böyle yapıyorsan zaten Tanrı'ya ihanet ediyorsun. Yani o, o görür diye kendin işte saklanıyorsan, günahtan o görür, sonra bana ceza verir diye Kaçınıyorsan sen zaten varoluşsal olarak yanlış bir durumdasın. Onun için Tanrı'ya da ihanet etmiş durumdasın. Bu durumda nasıl bir şey olacak? Yani öz olarak belirliyorsun, belirlediğin şeye göre davranıyorsun. Ondan sonra da belirlediğin şeyden, yani kendinden takdir bekliyorsun. Böyle bir durum söz konusu değil varoluşçularda. Onun için varoluşçuluk Tanrı öldü fikrine dayanır ve... Tarihsel olarak da Nietzsche bu anlamda bizim için önemli bir dönüm noktasıdır. Zaten modernitenin felsefesine karşılatan çizgide de bu değiştir. Ha bu Tanrı öldü. Peki 20. yüzyılda hatırlayın geçen haftadan neler öldü? Devlet öldü hatırlarsınız. Milliyetçilik öldü. E, dayanışma kardeşlik onlar da öldü, yaralandı. Bir baktınız liderler, işte garip garip şeyler yaptılar. Ahlak öldü. E, milyonlarca insan katledildi. İnsanlık öldü. O da çünkü bir tanrı durumdu. Hepsi öldü. Elimizde kala kala kendi varoluşumuzla baş başa kaldık. Şimdi bu baş başalığa geliyorum. İşin ruhani boyutunda ne var ya da metafizik boyutunda. Bunu öldürebilmek için ya da bu ölümleri... Ee, ...düşünsel olarak yaşatabilmek için, varoluşçu yaşatabilmek için metafiziğini biraz bilmek gerekiyor. İki tür varlık var Jean-Paul Sartre. Bir tanesi kendinde varlık, bir diğeri de kendi için varlık. Şimdi kendinde varlık ne demek, kendi için varlık ne demek? Ee, in itself, for itself diyeceğiz Yani kendinde varlık, kendi için varlık. Şimdi kendinde varlık, kendi kendiyle özdeş olan durumlar için. Bu bir masadır. Kendinde varlık. Dolayısıyla masa nedir? Masadır. Özdeşlik ilkesine verelim. Kendinde bir varlık olduğu için bu masa. Bu bir kutsal masadır diyemem zaten. Çünkü bu kendinde bir varlık. Masa yani bu başka bir şey değil. Ne yapıyor bu durumda? Benim bütün sembolik şeylerden, yüce atledilen değerlerden bir kenara alıyor. Kendinde var Bunu demek ki ben kendinde varlık olarak düşüneceğim. Ee, Kimi hatırlatabilir bize? Modern felsefeden. Ben de kartın söylemek istediği, öznenin esne kartezyen ayrımına giden bir şey. Hatırlarsınız geçmiş hastalarda. Yani ben artık kendinde varlığı özel bir şey olarak görmüyorum. Bu kendinde bir varlığıdır. Özleşik kurulur. Kendi için varlık dediğimde daha başka bir şey söylüyorum. Mesela inanç, inanış. Bu da bir varlık. Jampol Saat'ın bir varlık alanına karşılık geliyor. Ama inanış deyince geriye gitmem lazım şimdi. inanış için bir şeye inanç dediğimde mesela onun deyimiyle bu durumda bir bilinç gerekiyor. İnandığın şeyi bilme ihtiyacı, isteği, yönelimselliği çünkü bu selden de çok etkilenmiştir. Ha, burada ne var peki? Bunun özdeşliği yok. Yani kendi için varlık, hiçbir zaman özdeşlik kurabilecek bir hali yok. Bu masa biriktir. Bu masanın kendinde varlık olarak bütün olanakları tükenmiştir. Ya bu masadan bir kuş çıkmaz. Bu masa yarın öbür gün daha güzel bir masa olmaz. Yine masa olacaktır. Ama kendi için varlık öyle değildir. Kendi için olan varlık bir başka varlık ee, üzerinden kendini açacağı için ya da bir başka alanı dolduracağı için hep bir ardılı varlık, kendiyle değildir Peki insan nasıl bir varlıktır? Mesela insanı bu durumda kendinde varlık mı kabul edeceğiz, kendi için var mı? Bunu özneler arasında ayıracak Jean-Claude Sartre. Mesela konumlandırmayla bu intersubjectivity dediği özneler arasında meselesini de konumlandırmayla yapıyoruz. Öyle anne vardır ki Hani annedir sadece, o kendinde bir bari özdeşliği annen üzerindedir ve annelik işlevini yerine getirdikçe kendini insan hisseder. Eğer böyleyse durum masadan bir farkı yok bakın, Hani kötü bir şey oldu, yargılı biçim oldu ama böyle. Öyle insanlar vardır ki bunlar hani pek de bir işe yaramazlar canım. Hani Vardığın zamanında Bulgar ve beyam ettiklerini öldürüyordu, Bu, acı çekmesin diye öldürüyordu, fasulyeyi gidiyordu. İşte Türkiye'nin yüzde doksanı fazladır, mesela ders dersimiz. Hani kendinde varlık olarak görüyorsunuz, onlardan bir şey çıkmaz, evrilme olmaz. Bir durumda de kaybedilir yani az önce gelen eleştirme bir durum. Kendi için varlık diye düşünürsek, o zaman insan daha başka bir şey olacak, ardında bir şey koyacak. İyi bir insan çünkü hemen altına bir şey koyuyor. Peki bu durumda kendi için varlık ne taşır? Değer taşır. Yani masaya değer verdiğinizde masa kendinde varlık olmaktan çıkıyor. Kendi için varlık oluyor. Bu işte benim çocukluğumda üzerinde çalıştığım masa dediğimde bakın kendinde değil masa. Masa masa olmak özelliğinden çıkıp önemine, değerine... ...senin çocukluğunda üzerinde çalıştığın masa olduğu için kuruyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Burası varoluş için önemli bir şeydir. Çünkü bu metafizik temeli, Jean-Paul Sartre'nin bilinmeden... ...ilk başta düştüğümüz yanılgılara düşebiliyoruz. Ay olur mu, gördün mü adam planciye ne biçim davrandı? Aa adama bak, annesinin babasının ölmesini istiyor. Öyle bir şey değil aslında yani. Yani kendinde varlık ve kendi için varlık ayrılıyor. Dünyaya ne kartın yaptığı kart mi, bir başka biçimini yaptığı için böyle bakıyor. Bu durumda değer atfettiğim her şey kendinden uzaklaşıyor. Değil mi? Masa, masalını yitirdi. Senin çalışma masası olmasından dolayı bir önem kazandı. E bu durumda ne oldu? Sen kendini bir şey sanıyorsun. Yani varlığını senin üzerinden kurdun. Kendi üzerinden kurdun. Bu durumda kendinde varlık olmaktan çıktı. Senin için bir varlık oldu ve senin için olan bu varlık da aynı zamanda kendisi olmaktan da çıktı. Özdeşlik ilkesi bozuldu. Peki bunu sadece masaya değil acaba benzer şekilde Tanrı'ya, insana, eşimize, çocuğumuza yapıyor muyuz? Toplumdaki diğer insanlara yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Jean-Paul Sart'ın eleştirdiği bu. <gülüyor> Oradan işte geliyor, başkası cehennemdir Ve bu durumda bir başkası yani bir öteki giderek değer atfettiği şeylerle, Kucur duysa bana kızar, değerlendirme etkinliği der o değer, atfetme der falan, değerlerle yüceltmiyorsun. Aslında onu kendi özünden daha doğrusu kendinde varlık oluşundan koparıyorsun. Ve değer atfettiğimiz, yücelik atfettiğimiz her şey kendinden uzaklaşıyor. Bir annenin anne olması değildir onu var eden. Onun bir kendi vardır. O kendi nedir mesela? Onu tanıdık mı? Gördük mü? Aynı şey kendimiz içinde geçer. Ve bu durumda varoluşçu bakışta Platon'a kendini tanıdıyordu Sokrates. Kendini bil, sınırların amaçlarını tanır. Şimdi burada da işi derinlemesine götürüyoruz ha sınırlarını, amaçlarını bilemediği insan gördük diyor Jean-Paul Sartre. 20. yüzyılda birbirlerine girdiler. Sınırlar açıldı. Bütün yüce değerler alt üst edildi. Bu yüce değerlerin içinin boş olduğu ortaya çıktı. Demek ki değer atfettiğim şeyler kendi varlığından uzaklaşıyorlar. Ve insan nasıl bir hale geliyor? Mesela bu <gülüyor> genel de üst söylemdeki ahlak duygusunda vesairede kendisini değere aracı kılıyor. Yani adam herhangi bir değer için mesela savaşa gidiyor. Herhangi bir değer için kendi hayatına vazgeçiyor. Bunlar erdem olarak bizlere yutturulmuştur 20 yüzyıl boyunca. Ve neden yutturulmuştur diyorum. Çünkü bunlar geleneksel humanizmden gelen antroposentrik görüşlerdir. İnsan kendini tanımlayıp kendini bir halt zannetmiş ve kendi üzerinden kendi iktidar koymuş. Demek ki ben bazı şeyleri yaparak işte bu antik Yunan'ın mitolojilerinde falan söylediği gibi işte cesaretli bir asker olmak erdemli olmaktır. Değişi aslında benim varoluşumda yok. Sen onu bana dikte ediyorsun. Öz olarak belirlemişsin. Buna karşı çıkıyor. Buradan nerelere gideriz? Günümüz açısından gelen kavramlar var. vicdani ret, sivil gibi. Onun için her şey bu anlamda eleştirildiğinde Farklı bir bakış açısıyla değerlendirilebilir. Şimdi tabii ki sizler hani haftalardır burada çağlar boyunca felsefe gördünüz. Herhangi birini bir diğerine üstün kılmak. Herhangi birine eleştirilmez kabul edip. Ya bu doğru, bu doğru deyip birbirleriyle böyle e, derecelendirmek gibi bir şeyi kafanızdan çıkarın. Böyle bir durumumuz yok. Böyle dediğimiz zaman o zaman herhangi bir de dogmalaştırmış oluyoruz. Yani bir insan ben Platoncuyum diyorsa filozof olamaz. Bir insan ben Aristotelesçiyim diyorsa felsefe yapamaz. İnsanın, buradan anladığımız şeylerden yıkılımı, insanın bütün bu de belirlediği özlerin kendisini kısıtladığını, bir şey için varlık yaptığını düşünün. O zaman filozof veya felsefele ilgilenen bile ben Aristotelesçiyim derse, Aristoteles'te olmayan diğer şeyleri görmesinin önünü kapatmış oluyor. Ve Aristoteles'e mesela bir değer atfetmiş oluyor. Belki Aristoteles'in kendisinde öyle bir değer yok. Kendinde varlığı ne acaba? Onu bir bilmeye çalışmak lazım. Onun için bu haftalar boyunca gördüğünüz hani bu varoluşçular da gelen şey, Varoluşçuluk gelince birden böyle hani ayda ne oldu şimdi? Hani biz bu kadar haftadır öğreniyorduk. Bunlar ne önemli şeylerdi? E, ne oldu şimdi? Adam her şeyi yıktı gibi geliyor. Aslında yıkmıyor. Sizlerin Kendinizin bunları kurması için size cesaret veriyor. Cesareti de nasıl veriyor? İki kavram üzerinden veriyor. İç daralması ve bulantı. Evet, doğru yoldasınız o Neden? Çünkü insan özgürlüğüne bu iç daraltısıyla, bu özgürlüğün bilincine bu iç daralmasıyla bak. İçiniz sıkılıyorsa filozof oluyorsunuz. İçiniz daralıyorsa farkındasınız. Az önce belediye otobüsünde konuştuğumuz şey, işte siz diyor nasıl şey yapıyorsunuz insanları görüyorsunuz. Va, otobüse bir binerken yüz metreden gelken ben anlıyorum bu şöyle bu böyle ve ön yargı değil bu ama hani bir tür onun batışından anlıyorum soracağı soru bir yerden başlıyorsa bir yere varacağını anlıyorsun falan. Ay daralıyor onun için farklı farklı böyle şey görünce insanlar görünce bir umut doğuyor içime. Niye burada buluşuyoruz? Konuştuğumuz şey. Niye sahilde şimdi, sahildekiler bir böyle şey yapmıyoruz? İçinden nerede malak? <gülüyor> Cumartesi keyfi yapmıyoruz. Çünkü bizi burası daha çok açıyor. Onun içi daralıyor, farkında değil. Ay bir açık havaya çıkayım diyor, salak. Açık havayla kapalı hava değil, içinin sıkılması gereken şey. Kapalı mekan değil, aslında senin kapalı olan kavramların, senin kapanan, kapatılan kaderin, Tüm bunlar kesilen günün kesilmesi. Hani hayat boyu evden başlayan okul, daha sonra iş hayatında her birinde bir tür kölelik yapıyorsun. Onun için böyle cumartesi Pazartesi çok güzel eğlendik. Sana o iki doz veriyoruz arada işte ona. Sonra döneceğin hayatına. Pazartesi çok neşeli başladığında salaksın o zaman. Yani Jean-Paul Sartre göre için bulanmıyorsa bu hayatta bu kadar şey üzerine, bu kadar anlatılan üzerine. Hala miden bulanmıyorsa, için daralmıyorsa demek ki sende bir bir şey var. Bir yitim var. Evet. Kendinde varlıksın demek. O oh, ne güzel. Kendi hayatını yaşıyorsun. O zaman bana karışma. Benim cehennemim olma. Değil mi? Bir de bu durum var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? ve tabi Jean-Paul Saati etkileyen şeylerden en önemlisi bu cezayir savaşıdır. Hani orada da bakıyorsunuz Fransa hükümeti. Evet, Fransa kendisi de hani bu milliyetin şey olmasına rağmen bu egoya karşı devletin veya devlet başkanının veya devlet politikasının insanların kaderini belirlemesine karşı tabii ki. Hani anarşizm demiz bu anlamda tabii ki anarşizme varacak iş. Ama anarkodan kastedilen şey burada değer, değerin nihile edilişi, değerin ortadan kaldırılmasıdır. Onun için bir insanı insan işte ünvanı yapmaz. Bir insanı insan makamı yapmaz. Bir insanı insan yaşı yapmaz. Ama belki de hani masa gibi kendinde varlık olarak yaşadı 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl. O zaman onu insan yapmaz. Yani dolayısıyla bir nedensellik yok insanda aslında. Tanımlı bir şey yok. İçim daraldı. Özgürlüğümün bilincine vardı? Yani bu durumda şöyle bir şey de var. Metafizik özgürlükten kastedilen bir şey var. Kaderini yaşayan bir insan mutlu ama özgür değil tabii. Dışarıdaki bu hayatta aa istediği her şeyi yapıyorum diye. Hiçbir zaman özgürlüğü üzerine düşünmemiş bir insan özgür değil. Ama şu an bir hapishanede bir hücrede yaşayan biri bize göre çok daha özgür olabilir. Çünkü onun durumu bir bilinç dedik yani bilinç yoksa özgürlük yok. Özgürlük yoksa insan diye bir şey yok. İnsan da ortadan kalkınca zaten ne geçmiş ne gelecek ne şimdi var. İnsanın bu iç daralması ne yapıyor? ...geleceğinin farkına varıyorsun. Onun için kişiye dair bakın... ...umut yok olmuyor. Yani bugün bize çok saçma geliyor. Ay ne aykırı insan... Im, cık cık cık ...yapıp böyle baktığımız tipler... ...gelecekte bunun farkına varabiliriz. Dolayısıyla her biri aslında... ...bizim için bir olanaktır. Anlamamız ve dinlememiz gereken bir şeydir. Ne yazık ki farkına varma... ...Can Polisat'ın bir belirlemesi... ...farkına varma... ...insanlık tarihinde hep geleceğe ötelenmiştir... Dolayısıyla adam dünya Savaşı'na çıkarıyor... ...sonuçları ne olacak? Öbür yüzyıl çeksin derdini. Trump geliyor, iki laf ediyor... ...hava hoş ona, kendinde vardık... ...masa, aynı masa o. Kendinde vardık. Çünkü umrunda değil ya da umurunda olsa bile... ...masa gelecek, gelecek duygusu var ya... ...hani bu tarih dediğimiz... ...kendisine anlamlar gidecek... ...insanlığın da katili o anlamda. Yani gelecekte farkına var diyor... ...geleceğe itiliyor, öteleniyor... Onun için şimdi yaptığımız şeylerin gelecekteki sonuçları bizi belirliyor. Bu da bir anlamda içini daralıyor bundan da. Onun için de insanlar işte gençliğinde yaptığı şeyleri daha ileride bedelini ödüyorlar. Ya da yaşlılıklarını nasıl geçiriyorlar, bunun niteliği nerede belirliyorlar, hayat boyu yaptıklarında. Aslında varoluşsal bir durum. İnsan özgürlüğünün bilinci ve bu iç daralma insanın aynı zamanda... E, kendi özünün ne olduğunu düşünmesine yol açıyor, nelerden uzaklaştığını açıyor. İç daralma dediği şey tam da biziz. Aslında içiniz daralırken olan şeyler, içiniz daralırken düşündüğünüz şey aslında sizsiniz. Ve insan bunu kendi başına bırakılmışlığında yaşıyor, kendi kendine yaşıyor. Bunun da bulantı diyor. Yani iç daralmışlığı var, iç daralmışlığı bir bilinç seviyesi, bir özgürlüğü bilincine varma meselesi. Bunu kendi kendime yaşamaktan da midem bulamıyorum. Mide bulantısı hani Türkçeden geldiği için ama bu bulantı hani kusma hissi gibi olan şey, varlığı görünce gelen şey falan ve bunu kendi başına bırakılmışlığında yaşamam. Yani iç daralmışlığımı paylaşamıyorum kimseyle. Bu iç daralmışlığımı paylaştığını düşündüğüm kişi aslında beni dinlerken içi daralıyor. Ve iki içi daralmış kişi birbirlerinden de bir anlamda bulamıyorlar. bulamıyorlar. Ha, bu durumda özneler bambaşka bir şeye gelecek. İnsan dediğimiz şey insanı temsil etmeye başlayacak. Her biri bir temsil ve bu durumda da bulantı başlayacak. Düşünün, öyle insanlar var ki etrafımızda, bunlar insanı temsil ediyorlar. Bu temsil yetenekleri çeşitli şekillerde verilmiş. Üniversitede hoca, işte ne bileyim iktidarda parti, dinlemlerde başka, evde eş. Ona bir temsil şeyi veriyoruz ve bu temsili görünce ister istemez bulantı başlıyor. Herkes yaşar bir şekilde Jean-Posard'a göre. Yaşayan bu insanlar içerisinde yaşamlarını çoğunluk maskeler yani çoğunluk dediğimiz kavram veya çoğunluk dediğimiz kişiler maskeler ancak kişi herkes benim gibi yaparsa ne olur diye de sorar ve sormalıdır. Burada hani kanca ahlaka doğru giden bir uç var. Kişi herkes benim gibi yaparsa ne olur sorusunu da sorar. Bu soruyu daha iyi sordurabilmek için bunların bulantılarını, bunaltılarını arttırmamız lazım. Bu bulantı ya da bu bunalmışlık, iç daralmışlık durumu asla beni eylemden alıkoymaz, aksine eyleme geçirir. Yani düşünün mesela sinirle yaptığınız şeyi daha hızlı da bitirirsiniz. Ne bileyim herhangi bir kişiye karşılığınız nefretten dolayı onu geçmek, onu başarmak istersiniz, o rekabet duygusundan dolayı bambaşka bir yere getirirsiniz. Ama başkası cehennemdir. Ne demek? Bu anlamda bir olumlu yanı var, bir doğumsuz durumuna bitirelim. Şöyle diyor kitabında. Başkası öteki, beni bir otel odasını anahtar deliğinden izlermiş gibi görür. Şöyle demek bu. Şimdi ben mesela hani varoluşçulukta düşünürsek, ben karşımıza çok kötü bir durumdayım. Karşımdaki kişi benim üzerimdeki her şeyi görebiliyor. Hatalarımın farkına varabiliyor. Ben konuşurken bazen belki cümle kayıyor farkına varmıyorum. Yanlış kavram kullanıyorum. Ne bileyim belki konuşurken fermuarım açık. Ama sizler bir anahtar deliğinden bakar gibi dikkatle, derinlikle bana bakıyorsunuz. Siz aslında şu an benim cehennemi yaşatıyorsunuz bana? Ve kişiler, öteki ve ötekinin üzerindeki bu bakış, insanı o kadar sınırlandıran bir bakış ki kendimde varlık mıyım şu an, kendim için varlık mıyım, karışmış durumda, yoksa sizler için bir varlık mıyım? Bu da birbirine girmiş durumda. Demek ki ötekiyle ilişki, varoluşluk açısından düşündüğünüzde iç daralmasını, bulantıyı arttıran bir şey. Neden arttırıyor? <gülüyor> bir anne düşünün çocuğunu e, küçük yaşlarda kaybetmiş trafik kazasında işte anlatıyor aileyi çok üzüldü, ne nah, Can Canpoçak böyle diyecek. Çünkü üzülemezsin benim kadar diyecektir. Ya da bir anneyi hani böyle bir acı yaşamış çocuğunu kaybetmiş bir anneyi kim anlayabilir? O acıyı kim paylaşır? Herhalde kendi çocuğunu kaybetmiş bir başka anne biraz daha yakın anlayabilir ama tam anlayamaz. Acını paylaşıyorum büyük bir yalandır mesela. Şampoysat'ı bile. Acı paylaşılmaz, acı bendedir. Bende yaşanır ve benim içimde. Dolayısıyla acıyı paylaşıyorum yok. Seni çok seviyorum. Ayda. <gülüyor> Bak itihar etsek daha iyi eve gidemeyeceğiz ha. Seni seviyorum. Yalan senin bendeki temsilini seviyorum. Senin benim için bir varlık olduğun hallerini seviyorum. Yani seni sende sevmem gibi bir şey söz konusu değil. Simon de Beauvoir'la eğer hani severseniz bu tür şeyleri Özgürlük Aşıkları diye bir kitabı var can yayınlarının. Simon de Beauvoir'dan dinliyorlar sonra Jean Paul Sartre'dan dinliyorlar aynı soruları. Jean Paul Sartre diyor mesela beni büyük ihtimal sevmez diye düşündüm çünkü ben çok çirkin bir adamım, bir gözüm öyle bakıyor, bir gözüm böyle benim gibi bir çirkin adam kim ne yapsın? Simonda de Beauvoir'a soruyorlar aynı soruyor. hani senin nedense o da yanıtlıyor falan. Kitap ikili gidiyor yani, iki taraftan da ötekini dinliyoruz. Jean Paul saati Simone'dan, Simone'u Jean Paul'dan dinliyoruz. Özgürlük Aşıkları, böyle çevrilmiş bir röportajı, parçalı yayınlanmış halidir. Böyle aşk üzerine, varoluşluk falan yaparsanız bence işin enki ettiği yeri de o. Bunlara bakabilirsiniz. Can yayınlarından ben görmüştüm Enson. Belki başka yayınına geçmiştir. Özgürlük karşıtı. Simon de Beauvoir ve Jean-Paul Sartre. Birbirine beraber yaşar. Beraber yaşar. <gülüyor> Çünkü evlilik aşk durdurur. Evet. İliklik diyor, bir puro, alıp Ha şimdi biz neden evleniyoruz? <gülüyor> Kurumsal bir şey ya da ailenin işte yapısının öz olarak tanımlaması. Topluma aidiyeti tanımlıyor oluşmak. Yani buna yasaların el vermeyişi. Bunlarla ilgili. Mesela Hollanda'da sevdiğiniz biriyle üç yılın üzerinde bir arada yaşadığınız ispatlarsanız, miras hukuku aynen geçerlidir. Yani eşler, eş olarak kabul edilirsiniz. Sevgililerden biri öldü, diğeri de üç yılın üzerinde, onunla birlikteydi diyelim ve bunu kanıtlayabilir durumda. Böyle olduğu zaman bütün malı ona kalır, aşkına kalır. Yani yasa, yasa insandan önce gelmez. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir başka şey mesela yine Hollanda örneğini bildiğim için söylüyorum. Başka örnek biliyorsanız sizler de söyleyebilirsiniz. Medeni kanunları gereği kadınların soyadı aynen kalır ve gider onunla birlikte erkeğin soyadını ister sanılır. Küçük sistemiyor. Yani düşünün, varoluşluk açısından Japansar Türkiye'de yaşıyor. Medeni hukuk avukatı <gülüyor> mahkemeye gitti. Hakimle nasıl konuşur <gülüyor> İçim bunalıyor, bunalıyor, Yani Mesela ben gerçekten kadın olsam ve bu durum olsa ben bu şeye, sisteme bir dava açarım insan Hakları Mahkemesi. <gülüyor> Düşünün doğduğunuz zaman kadının tanımlandığı yer babasının kütüğü, evlendikten sonra tanımlandığı yerde kocasının kütüğü. Kadının kütüğü yok, kadının adı yok gibi, kadının kütüğü yok. Kadın kendisi bir varlık değil bakın, varoluşçu baktığınızda. Hep bir başkası için olan bir şey. Ve bu durumda nasıl bir öz tanımlamıyor? Yani sen bunu yasada böyle tanımladığın zaman bu durum benzer şekilde diğer sosyal haklarına da devam ediyor. Onun için aslında işte Tanrı'yı öldürmek lazım. Orada da onu bu kütük içine öldürmek lazım ki özgürleşsin. İşte her özgürlükte böyle önümüze konmuş şeyler var. Ve başkasını bitirmem lazım, onu unutacağım. Şimdi başkası, nasıl nasıl tikler? mesela gündelik hayatımızda karşılaşıyoruz, artık böyle rejimler pazartesi yertelenir ya, siz de hadi bu iki günü böyle bir mutlu geçirin, pazartesi başlarsınız. Başkasına şöyle bakıyoruz, ee, bir kafede bize gelen garson gibi aslında. Ne yapıyor bu, bize bir şey sunuyor, iş yerinde çalışıyorsunuz, amiriniz geliyor, İşte size bir şey söylüyor, ya ben onu garson, ya o beni garson haline. Hizmet alan, hizmet veren. Aramızda bir ontolojik ilişki var mı? Yok. Eve gidiyorsunuz, işte evde eşiniz iyi yemek yapınca mutlu oluyorsunuz. Demek ki eşinizin kendi varlığını sevmiyorsunuz. Yaptığı yemeği seviyorsunuz. Bunu da değiştirmek lazım. Garson geliyor, şu da varoluşçular göre yanlış bir durumdur. Garson geliyor, garson hani nasıl biridir önemsemiyoruz ve sadece çayı götürüyor, kahveyi götürüyor, götürüyor. Mesela belki de garsonun yüzüne hiç bakmadınız. Bu durumda onu indirgediniz bir başkası olarak. O da sizi indirgedi. Neden indirgedi? Mesela içkili yerlerde çalışan, içki içmeyen garsonlar var. Bence olmaması lazım. Varlıç saldırıma ters. Eğer onu garson yaparsan, işte hangisini içelim deyince küfreder. Zıkkım iç falan diye verir. Değil mi? Çünkü o beni o anlamda indirgedi Ha garson da bunu yapıyor hizmeti verdiği şeyde, sen de buna garsonu yapıyorsun. Dolayısıyla Hegel dediniz az önce, Hegel'deki diyalektik ilişki gibi. Jean Sartre kitabında bu garson meselesine bir girişi vardır. Şimdi bu anahtar deliğinden bakan birey bir başkasını öyle tanımlar, öyle indirger ki ben ne yaparsam yapayım ben anahtar deliği kadarım. Dolayısıyla ben onun gözünde o gördüğü, derinemesini görmeye çalıştığı kadar Söylemek istediklerim onun anladığı kadar. Buradan Hermanoitik kolu devam eder. Ama kendi başarılarım ne? E başarı, başardınız. Bravo, başarılı. E bu başarı ne? Bir başkasının gördüğü kadar başarılısın. Belki sen başarıyı farklı biçimde tanımlıyorsun. İşte bu yüzden de başkası benim cehennemimdir. Ha, yine başa dönüyorum, en başa bitiriyorum. Başkası neden benim cehennemimdir? Başkası yüzünden para kazanmak zorundayım. Başkası olduğu için belli bir şekilde davranmak zorundayım. Başkası olduğu için giyiniyoruz. Nudizmin felsefesinin temelinde yatan şey. Çünkü şu da başkası yüzünden üzerime geçirdiğim bir şey. Eğer tek başına olsaydım, kimse olmasaydı hayatta giyinmek gibi bir derdi doğrulacak. Yemeği nasıl yiyeceğim, nasıl uyuyacağım, kaçta uyuyacağım bunlar hep başkasının bana yüklediği cehennemler. Dolayısıyla dünya nasıl bir cehennem, başkası yüzünden ve başkasına olan yükümlülüklerimin benim varlığımı tanımlaması yüzünden bir cehennem. Bunun bilincine vardı mı, Hani bunun özgürlüğüne vardı mı İçim bulanıyor, içim daralıyor. Ha i̇şte o zaman cennetin kapıları sana açılıyor ve Asıl gerçek ümit başlıyor da, Asıl gerçek eyleme geçiyorsun. En azından başkalarının cehennemi yaşatmamak adına <gülüyor> ve sadece kendi varoluşunu doldurmak adına yaşıyorsun. Bunlarla ilgili e, günümüzdeki sosyolojik yansımalarını daha haftaya Adorno ve Horka'yı üzerinden konuşacağız ama mesela varoluşçuluğun tetiklediği, etkilediği ve hareket kazandırdığı feminizm, e, LGBT hareketleri, çevreci hareketler Bunlar başkasının cehennem oluşunu ortadan kaldıran şeyler. Kader seçim diyorsunuz mesela bu cinsiyetçi seçimlere ne diyeceksiniz? Korkaklıklara ne diyeceksiniz? Boyun eğme davranışlarına ne diyeceksiniz? Varoluşluluk bu anlamda çözüm retretesi sunmaktan çok soruları nasıl sormamız gerektiğini der. Bir yöntem gibi karşımıza çıkıyor. Onun için herkesin varoluşçuluğu kendine. Bir de böyle bir durumumuz var. Ben Jean-Paul Sart'a göre dersen yine varoluşçul değilsem. Oradaki şeyi alıyorum, anahtarı alıyorum ve kendi hayatımın kapısını açıyorum ki başkası beni artık oradan seyretsin diye. Çok teşekkür ederim. Sonra soru cevap. Edelim.